Perişan Efem, Perişan Efem, Türker adıona, Perişan Efem. Hayatın kendisi haber olmaya devam ediyor ve Perişan Efem, hayatın içinden ibretlik bir hikayeyle karşımıza geliyor. İkinci bölüm, ikinci bölüm, ikinci bölüm. Bu hikayede geçen olaylar ve karakterler tamamen gerçek değildir. Desek de. Tamamen yalandır da diyemeyiz. Ama bir gerçek var ki o da gerçekler hiç bu kadar yalan, yalanlarsa hiç bu kadar gerçek olmamıştı, olmamıştı, olmamıştı. <gülüyor> Hikayemizin adı Yeni Sivil Anayasası taslağı çerçevesinde türbanlı başörtüye şarbına karşı çıkan Doğan Gülümü Şahin Aydınlar. <gülüyor> Hikayemizin kahramanı Kamuran, kırklı yaşlarda işsiz güçsüz kendi halinde bir Anadolu delikanlısıydı. Kalabalık bir ailede büyümüştü. Yedisi kız, 9 erkek toplam 16 kardeşti. Çok kalabalıklardı ya, babası babası çocukların isimlerini karıştırmamak için çocuklarına arkalarında isimleri yazan forma giydiriyordu da ancak öyle tanıyabiliyordu çocuklarını. <gülüyor> Hey yedi günler diye düşündü Hiç unutmuyordu o günleri Abdullahları, hamileri, İskenderleri Tobiasanları Tobiasanları <gülüyor> O gece bir şey yiyemeden aç aç yattı Ve sonra yamalı yorganını kafasına çekip Ayağını yorganına göre uzattı Uzattı ancak ayağını yorganına göre uzatınca Kafası açıkta kalıyor Kafasına göre uzatınca da ayağı açıkta kalıyordu Yani şöyle kafasına göre yatamıyordu Yatamıyorum, Yarın sabah arkadaşı Hayati ile buluşup iş aramaya gidecekti. Hayattaki tek yakın arkadaşıydı ve zavallı Hayati ismi dolayısıyla sık sık esprilere maruz kalıyordu. En çok yapılan espri de Hayati tehlikeye atlattın mı? <gülüyor> Gerçekten de çok komikti, çok komikti. <gülüyor> gülemiyorum yani hikaye duygusal diye gülemiyorum, ama çok. Komik. Hayati delgiyi atlattın mı? Bu arada Hayati gerçekten iyi adamdı ama hakaret olarak algılanmasın biraz da kafasızdı. O kadar kafasızdı ki yatarken yastık bile kullanmıyordu. Her şeye rağmen Hayati en iyi arkadaşıydı. Allah bozmasındı. Allah, Allah bozmasın diye düşündüğü bir anda aklına Allah yerine ısrarla Tanrı kelimesini kullananlar geldi Sahi neden güzelim Allah lafzı varken o soğuk Tanrı kelimesini kullanıyorlardı Peki bu Tanrı diyenler yarın bugün savaş çıktığı zaman Allah Allah Allah Allah Allah yerine Tanrı Tanrı Tanrı diyerek mi savaşa koşacaklardı Birden birden aklına rahmetli dedesi geldi Dedesi varlıklıydı Çengelköy'de binlerce dönüm hıyar tarlaları vardı Tarlalar çok değerliydi. Bir müteahhite yüzde ile verselerdi tüm sülale kurtulabilirdi. Ama dedesi mirasını kimseye bırakmamış, ölüm döşeğinde mirasını açıklarken tüm topraklarını ailesine değil de Nadas'a bırakmıştı, Nadas'a bırakmıştı, Nadas'a bırakmıştı. <gülüyor> Dedesine küsmüştü Kamuran. Babasının da ölümünden sonra ailesi iyice dağılmıştı. Bir gün Dağılan ailesini bir araya toplayacak ve o günleri geri getirecekti. Hatırlayabildiği kadarıyla en küçük kardeşi kördü. Kör olduğu için görücü usulüyle değil de duyucu usulüyle evlenmişti. Sizden iyi olsun. Yani hep sizden iyi olmasın derler ya yani. Ben de öyle diyeyim dedim. Sizden iyi olsun. Çok iyi olan Kamran aynı zamanda çok da saftı. Çok saf olduğu için herkes saflığından faydalanıyordu İnanmayacaksınız ama Ünlü Hacı Şakir'in o saf sabunları var ya İşte o saf sabunlar Kamra'nın saflığından elde edilmişti <gülüyor> Annesi Safiye Hanım Her şeyi hayra yoran iyi bir hanımdı Bir keresinde bir dilenciye sadaka vermemiş Ve dilenciden dayak yemişti de Hayırlısı olsun be oğlum Demek ki verilmemiş sadakamız varmış demişti <gülüyor> <gülüyor> ah, Annesini Annesini çok özlüyordu Kamran. En son 9 sene önce gördüğü annesini bir kazada kaybetmişti. Kazayı hatırlamıyordu. Galiba, galiba Konya'nın ya da Kayseri'nin, belki de Trabzon'un bir kazasıydı. <gülüyor> annesini bulup tüm ailesiyle birlikte yeniden bir arada olmayı kafasına koymuştu. Ve kafasına koyduğunu da kesinlikle yapardı, yapardı, yapardı. Devamı gelecek bölümdeydi. Gelecek bölümdeydi. Gelecek bölümdeydi. Bu hikayeyi yazan Ben Ömer Pekindi. Seslendiren Ben Ömer Pekindi. Teknik yapım Ben Ömer Pekindi. Ben Ömer Pekindi. Ben Ömer Pekindi. Perişan FM. Perişan FM. Türkiye Radyonu. Türkiye Radyonu. Türkiye Radyonu. Türkiye Radyonu. <Gülüyor> Perişan, perişan Efendim perişan, perişan Efendim şimdi bu kadar Perişan, her perişan Efendim Her gün çift saatlerde yalnız ya Dünya Radyo'da <gülüyor> Dinleyin dinleyiciler <dinleyin. gülüyor>